Biz Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse, kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse, bilsin ki, Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır. Lokman, oğluna nasihat ederken, Evladım dedi. Sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk, pek büyük bir zulümdür. Biz insana, Annesine, babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi, onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz. Eğer onlar, seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa, Sakın onlara itaat etme, ama o durumda da kendileriyle iyi geçin, makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim, evladım. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa. Yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder. Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar, Azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürürken ölçülü, mutedil yürü. Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir. Görmüyor musunuz ki, Allah göklerde ve yerde olan şeyleri, sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen, bunca nimete sizi gargetmiş. Yine de öyle insanlar var ki, hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın, Allah hakkında tartışıp durur. Kendilerine gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince, hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı, onların peşinden gidecekler. Kim etrafına hep iyi davranarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim ederse, o kimse en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a raci olur. Her kim de dinini inkâr ederse onun küfrü seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler ve biz de onlara yaptıkları her şeyi bir bir bildirip karşılığını vereceğiz. Allah kalplerden geçen düşünceleri dahi bilir. Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkanı veririz. Ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkûm ederiz.